Hocam Rabbiülevvel ayı ile ilgili hadisler var mıdır? Bu ayın önemi nedir? Diye bir soru var. Rabbiülevvel ayında yani mevlut kandilini soruyor kardeşimiz. İnşallah bu cumartesi de, bir dahaki cumartesini pazara bağlayan evet. gece herhalde kandili idrak etmiş olacağız. Kısaca Rabbiülevvel ayında mevlut kandilini ihya etmek. Konusunda, tabii ki Peygamber Efendimiz'in zamanında bir uygulama yoktu. Onun böyle bir tavsiyesi de yok. Evet. Efendim o gün oruç tutun, mevlüt okutun diye Peygamber Efendimiz'in böyle bir tavsiyesi yok. Peki bu nereden geldi? Bu mevlüt kandili ne zaman kutlanmaya başlandı? Memlüklüler yani kölemenler zamanında bildiğim kadarıyla onların zamanında Mısır'da bu o, uygulama başlatıldı. Ha iyi mi yapıyoruz? E, güzel bir şey. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimizi anıyoruz değil mi? Evet. O gece Kur'an okuyoruz. Efendim salatü selam getiriyoruz Efendimiz Aleyhisselatü vesselama. Ona methiyeler okunuyor. E, bu Efendimizi güzel bir şekilde anmanın dinen ne mahzuru var? Yani. Yani onun doğduğu yılın sene-i devriyesinde Allah rızası için onun için değil Allah rızası için oruç tutmanın ne sakıncası var bazıları bunu efendim doğru değil Efendimizin zamanında bu yoktu ee, neredeyse Hristiyanların Noel bayramına benzetiyoruz falan e, diyerek karşı çıkıyorlar ama Peygamber Efendimiz'e anmak güzel bir şey değil mi Peygamber Efendimiz için Kur'an okumak ona salatü selam getirmek güzel bir şey değil mi o günde Allah rızası için oruç tutmak güzel bir şey değil mi? Bunun niye karşısına çıkılır? Buna niye itiraz edilir? Doğrusu ben bunu anlamış değilim. Evet. Hı.